Batıl inançlar, yüzyıllardır hayatın her noktasında etkisini gösteriyor. Bilim adamlarına göre bu inançlar, insanlar arasında kimi zaman korkudan, kimi zaman çaresizlikten, kimi zaman da rastlantılardan çıkıyor ve bunların çoğunun bilimsellikle, akılla, çağdaşlıkla bir ilgisi yok. Ama çoğu insan bunlara inanmasa bile her toplumun bir takım benzer ya da farklı batıl inançları var. Mesela uzak doğu ülkelerinde insanlara göre doğadaki tüm canlılar iyi ya da kötü şans getirir. Japonya'da insanlar Maneki Neko adındaki kedinin şansına inanır. Maneki Neko şanslı kedi anlamına gelir. Onlara göre eğer insanlar bu kedinin biblolarını evlerine, iş yerlerine koyarlarsa bu onlara şans getirir. Ayrıca uzak doğuda hayvanların ruhani özelliklerinden de korkulur. Bir karganın gözlerinin içine bakarsanız, büyük bir kötülük ile karşılaşırsınız. Dört sayısı Japonya'da ölüm demektir. Bu nedenle otellerde, asansörde dört numara bulunmaz. Batı ülkelerinde de buna benzer batıl inançlar bulunuyor. Örneğin eve arı girerse misafir gelecek demektir. O arıyı öldürürseniz kötü şans veya tatsız bir ziyaret olacak demektir. Ayrıca, evinize bir çekirge girerse, iyi şans getirir. Yerdeki para yazıysa iyi şans, turaysa kötü şans getirir. Türkiye'de ise benzer batıl inançlar mevcut. Mesela sağ gözünüz oynarsa iyi bir haber, sol gözünüz oynarsa kötü bir haber alacaksınız. Birisine elden ele makas veya bıçak verirseniz, onunla kavga edersiniz. Eğer Dört yapraklı yonca bulursanız mutlu olursunuz. Eğer gece tırnak keserseniz hasta olursunuz.